601. konu, Ebu Musa'nın bir kişiyi dövmesi, Hazreti Ömer'in de kendisine kısas yaptırtması için ona bir mektup göndermesi, Ebu Musa el-Eşari'yi yaptığı savaşlardan birinde elde edilen ganimet'i dağıtırken bir kişinin payını eksik verdi, o da kalkarak kendisine eksik verildiğini hissesinin tamamlanması gerektiğini söyledi, bunun üzerine Ebu Musa ona 20 sopa vurdu ve başını da tıraş etti, Adam da kesilen saçlarını toplayarak Hazreti Ömer'e götürdü, huzuruna girdiğinde cebinden kesik saçları çıkartarak Hazreti Ömer'in göğsüne fırlattı, Hazreti Ömer'in, niçin böyle yapıyorsun, sana ne oldu, demesiyle de olan biteni ona anlattı, Hazreti Ömer, Ebu Musa'ya şu mektubu yazdı, selam üzerine olsun, falan oğlu filan bana şu şu şeyleri söyledi. Ben de sana yemin verdiriyorum ki eğer bu işi bir topluluk içerisinde ve herkesin gözü önünde yapmış isen o adam da aynı şekilde bir topluluk içerisinde sana kısas uygulayacaktır. Yok eğer bunu tenha bir yerde yapmış isen, o da tenha bir yerde sana kısas uygulayıp başını da tıraş edecektir. Mektup Ebu Musa el-Eş-Ariye verildiğinde adamın kısas yapabilmesi için bir yere oturarak, gel kısasını yap ve başımı da tıraş et dedi. Adam da, ben Allah rızası için seni affettim, dedi.